Nefs, enaniyetinden sıyrılıp ubudiyete sarılmalıdır. İnsanın enaniyet ve ubudiyet olmak üzere iki vasfı vardır. Bu takdirde insan, nefse emmaresiyle baş başa kaldığı, heva ve heveslerini, istek ve arzularını kabul ettiği zaman, nefsin kaynak ve menbaa olduğu için, doğrusu aslı ve unsuru gazap ve şehvet olduğu için akrep gibidir. Bazen başkalarını zehirler, bazen de kendini zehirler ve bin netice ilahi buyruklara teslim olmadığı zamanda o korkunç olan intihar felaketiyle iftihar eder. Bütün özelliğiyle zikri, fikri ben kelimesidir. Onun için enaniyet yani benlikten bütün enbiya, asfiya ve evliya feryat ettiler. Yine insanın ikinci ciheti ubudiyettir. Bu cihetle insan, istek ve arzularından ayrılıp, Rabbine boyun eğerek ubudiyet vasfıyla adizliğini, zayıfliğini, daimi bir surette Rab Teala Zülcelal Hazretlerinin rububiyetine karşı esir olduğunu idrak ettiği zamanda da, enaniyetini kırıp bıraktığı için Allah'a abdir, köle olur, hem faydalanır hem faydalandırır, böyle olduysa zikir ve fikir hu, Allah olur. Birinci vasfıyla esvel-i hayvan, ikinci vasfıyla âlâ-i illiğinde meleklerle ortaktır. Bu itibarla insan, ubudiyet vasfıyla insan olur, dünya nimetlerinden faydalanır, faydalandırır. Ubudiyet, eşit kulluk, ihlas üzere Kamilen hudû ve ilahi buyruklara aşk ve şevkle boyun eğmektir. Bu itibarla, Men عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ ''Kim nefsini tanırsa Rabbini tanımıştır.'' diye varit oldu. Yani kim nefsinin enaniyete kapılmasının zararlı olduğunu, hakikati halde aciz ve Rabbine muhtaç olduğunu idrak ederse, Rabbinin rububiyetinin sıfatlarını tanımış olur ki buna marifetullah denilir. İşte insanın asli gayesi bu ilme yani marifetullah'a ulaşmasıdır. Marifetullah'a ulaşanların dereceleri çoktur. En üstünleri enbiya taifesinin marifetleridir. Demek kul, Rabbinin sıfatlarını, Esma-ül Hüsna'sını tanıdığı, inandığı nispette enaniyetinin, eşit benliğinin kelepçesinden kurtulur. Said ve mutlu olur. Demek amaç Allah Azze ve Celle'nin nezdinde said ve mutlu olmaktır. Başka değil. Bu itibarla ayet-i kerime de şöyle buyurulmaktadır. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ Amma kim inkarından dolayı haddini aşarak inada kapılır, dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederse, eşit dünya hayatına öncelik hakkını verirse, şüphesiz onun varacağı yer cehennemdir. Kim de kıyamette Rabbinin huzurunda ayağa kalkmaktan korkarsa dolayısıyla nefsini istek ve arzularından sakındırırsa şüphesiz onun da varacağı yer cennettir. İmamı Gazali ve birçok ekabir'in dedikleri üzere bütün mevcudat kamil ve nakıs olmak üzere iki şeye bölünmektedir. Şüphesiz kamil nakıstan üstündür ve daha şereflidir. Mahlukta kemlin derecesi en üstün ve en aşağı olunca şüphesiz mutlak kemil, hakiki var olan Zat-ı akdes mahsustur. Masivaya yani mahluka nispet edilen kemil ise izafidir. Bu takdirde Zat-ı akdes ya en yakın olan şey yani mertebe ve derece olarak en yakın olan mahluk, en kamil sayılır. Mevcudat diri ve ölü, izzet ve zillet, alilik ve adilik vasıflarıyla vasıflanınca bu zıtlardan şüphesiz mahluka nispet edilen dirilik ve izzet kemil sayıldı. Hayatın da üç mertebesi vardır. Birincisi meleklerin, ikincisi insanın, üçüncüsü hayvanın dereceleridir. Demek hayatın en adisi, en aşağısı hayvan mertebesidir. Hayvanın idraki ve fiile ulaşması, yani maksatları noksanlıkla bulunduğu için yaptığı iş de noksandır. Zira hayvanın idraki, Maddi olan his yani nefsinin his ve idrakinde hudutlandırıldı. Mesela bir hayvan bir şeye yaklaşmayınca kokusunun ne olduğunu bilmez, değmezse sert veya yumuşak oluşunu bilmez. Binaenaleyh hisleri idrakten aridir. Yakınlık ve değmekten başkasıyla şeyin yumuşaklığı veya sertliği bilinmeyen hal aşağı bir haldir. Bu itibarla hayvanın işi tabii olan şehvet ve gazap kuvvetinden başkası değildir. Zira hayvanı şehvet ve gazabından koyu verecek bir idrak yahut irade yoktur. Bu itibarla hayvanın hayatı en aşağı hayat sayıldı. Melekler ise hala derecesinde hayat sahibidirler. Zira meleklerin idrakinde yakınlık ve uzaklık söz konusu değildir. Hatta ve hatta melekler yakınlıktan başka bir vasfı dahi bilmezler. Zira latif cisimlerdir. Latif cisimlere göre uzaklık ve yakınlık vasfı söz konusu değildir. Melekler, Gazap ve şehvet kuvvetlerinden âri oldukları için işleri gazap ve şehvet kuvvetiyle değil, sadece Allah Azze ve Celle'ye yakınlık derecesiyledir. Bu yakınlık da birleşmek, değmek değil, sadece huzurunda sebatladır. Bu itibarla isyan meleklerin tabiatı değildir, masumdurlar. Hayvan, meleklerin tabiatında olmadıkları yani kendilerine gazap ve şehvet kuvvetleri olduğu için, bu da kendilerine tabiat olduğu için onlar da mükellef değillerdir. İnsan, hayvan ile melek arasında yaratıldı. Enaniyeti cihetiyle tıpkı hayvan, ubudiyet vasfıyla da tıpkı melektir. Mesela yediği, içtiği, doğduğu, doyurduğu cihetle nebat ve ağaç neviyle hissettiği, iradesiyle hareket ettiği için de hayvanla, boyu posuyla nakışlanan en güzel bir suret olduğu cihetiyle timsallerle birleşir. Ayrıca bunlardan ayrılış noktası da vardır. Mesela hayvanlardan farklı olarak düşünerek konuşur. Eşyaların hakikatini uzakta dahi bilir. Bu itibariyle bazen yemek, içmek, cinsi şehvetlerini temin etmek vasıflarıyla enaniyet kaydına düşer. Enaniyetine esir olduğu zaman iradesini kullanır. Rabbinin izniyle faydalanırsa sevaba, hayvan gibi olursa azaba müstehak olur. Demek insan bütün hayatında bazen melek sıfatından olup, ilim ve anlayış kendisine hakim olur, vazifeli bir asker olduğuna inanır, Melek gibi boyun eğer, ubudiyet vasfıyla vasıflanır. Bazen de memur olduğunu, Rabbine muhtaç olduğunu unutur, İşte onun bu unutkanlığı ve vefleti onu hayvan mertebesine düşürür. Bundan böyle kim azalarını ve duygularını faydalı ilim ve salih amelde kullanırsa, meleklere benzediği için melekler alemine, ruhen ve kalben yükselmesi layıktır. Mesela kendisine melek ismini vermek layıktır. Bunun için Yusuf aleyhisselam müşahede eden kadınlar, Yusuf'un zahiri güzelliğinden fazla batını olan iffet güzelliğini itrak ettikleri zaman in haza illa melekun kerim bu şerefli bir melekten başkası değildir dediler. Gaflete dalıp da Rabbini unutarak tasarrufunda müstakil oluşunu zanneden kafirleri vasıflarken de Allah Teala ulaike kele enami bel hum edallu ulaike humul gafilun onlar hayvanlar gibidirler. Bir daha sapkındırlar ve onlar gafillerin ta kendileridir diye buyurdu. Hadis-i şerifte de İnne Allâhe Teâlâ yebğudul Gerçekte Allah Teâlâ ineklerin dilleriyle otları karıştırıp yediği gibi dilleriyle sözleri karıştırıp toplayan erkeklerden buz eder buyurulmaktadır. Yani kelimeleri köşeletip suri bir edebiyat yapmakla Allah'ın yüce gösterdiği şeyleri tahkir Küçük gösterdiği şeyi yüceltmek, batılı hak suretinde göstermek, hak ve gerçeği batıl suretinde göstermek, hükümdarların nezdinde kadir ve kıymeti kazanmak için ve bir netice dünyevi muvakkat lezzetlere ulaşmak için söz söyleyen erkek ve kadından Allah Azze ve Celle kızar. Bunların şöhret ve gösteriş oburluğunun batıni suretleri, diliyle çeşitli otları toplayan inek gibidir. Ne doymayı bilir ne de otlardan iyilerini seçebilir. Sözleri özlerinin ifadesidir ve bu yüzden gazab-ı ilahiyeye uğrarlar, hayvan mertebesine düşerler demektir. Niçin hayvan mertebesine düşsün? Zira şehvet kuvvetiyle bedeni lezzetlere tabi olup hayvan gibi yediği, içtiği için. Gazap ve da şehvetlerinin galebe çalmasıyla aklın idrakinin mertebesinden uzaklaştığı için tıpkı hayvan gibi olur. Mesela şehvet ve gazaba mağlup olmasıyla öküz, dünya lezzetlerine düşkünlüğü cihetiyle tıpkı hınzır, eşit domuz, şehvani lezzetlere ulaşabilmesi için doğrusu karşısından bir menfaati koparmak için mırıldanıp kuyruğunu sallayan köpek ve kedi, maksadına ulaşmadığı takdirde deve gibi kindar, intikam almakta ve yükselmeyi taslamakta tıpkı sırtlan, mağlup olduğu takdirde hemdem olduğu kimsenin darbesinden kurtuluşu için tıpkı tilki ve yılan, Tenhalaşıp hem cinsinden cinsel maksatlarını yerine getirmek için maymun, suçlarını örtmek, kendini övmek, nefsini temize çekmek için de karga olur. Bazen de bütün bu kuvvetleri bir arada kullanarak şeytan olur. Enaniyet ve mağruriyet kelepçesiyle bağlanan fukara insan esir olduğu sevgilisine yahut da korktuğu düşmanına tapar. Bazen de kendi eliyle yapmış olduğu puta tapar. Bazen de El-An bu asırda Hindistan'da mevcut olduğu gibi manevi sureti olan öküze tapar. Hasılı hayvani duygulardan hangisi insanda hakim ise en çok o hayvanı sever. Ve bunlar hepsi nefsin arsu ve taguttur. Onun için Allah-u Teala onları ula kel en ami ula humul Onlar hayvan gibidirler bilakis daha sapkındırlar ve onlar gafillerin ta kendileridir diye vasıfladı. İmam Ragıp ve İmam Gazali'den naklen Hafız Zebidi diyor ki, İnsan, hayvanla melek arasında müşterek cevherden terkiplenince, kendisinde olan bedeni şehvet, yemek, içmek, dinsi münasebet fiilleri cihetiyle hayvana, ruhani olan hikmet, adalet kuvvetlerinin cihetleriyle de meleklere benzer. Birinci vasfıyla insan en adi, ikinci vasfıyla da en âlidir. Onun için Cenab-ı Hak Teala Hun <gülüyor> النَّجْدَيْنَ Biz insana her iki yolu da gösterdik, eşit o yollarda yürümeye kabiliyetli kıldık buyurmaktadır. Yani insan, akıl ve hedefini görmek, ahiret ve dünya hayatının vesilelerini bilmek, küfür ve imandan birini seçmek, hidayet ve dalâlet yolunda yürümek, Allah'ı dost edinip ona teslim olmak yahut da şeytanı dost edinme kabiliyetinde yaratılmıştır. Binaenaleyh Allah Teala kimi hidayete muvaffak kılarsa, ona hedefe ulaşma kuvvetini verirse, o da bir cihetle nefsine riayet edip, Mevlasının izniyle güder, Mevlasının izni dışında olan şeylerden alıkoyarsa, sakındırırsa, elbette o kurtuluşa ulaşmıştır. Kim de ilahi tevfikten mahrum olup, nefsin alabildiğine maksatlarında güderse, şüphesiz o da ziyana uğramış, aldanmıştır. İnsanın azalarından hiçbir aza, duygularından hiçbir duygu yoktur ki allah Teala'nın yolunda yürümesine, huzuruna ulaşmasına yol ve imkan bulmamış olsun. Mesela insanın hayal kuvveti hissedilen suretleri şekillendirir. Ruhani olan ve şekillenen görüntü mumda iz yapan mührün izi gibi nakışlanıp kalır. Sonra mefkeret kuvveti aklın nurları vasıtasıyla o şekilleri birbirinden ayırt eder. Özelliklerini araştırır, zarar ve menfaatlerini düşünür, idrak eder. Bu tasihini yaptıktan sonra mefkeret kuvveti o sureti hafıza kuvvetine sevk eder. Hafıza kuvveti hükmünü icra etmek isterse ise kuvvetini eşit iradeyi kullanarak dile bildirir ve dil de onu söyler. Yahut ele bildirir, el onu yapar. Yahut ayağa bildirir, ayak onu yapar. Böylece tüm ağzaları düşün, kıyaset. Yahut da hafıza kuvveti hükmün icra edilmemesini diler. Bu sefer azaları dizginler yapmaz. Artık insanın saadetinin başlangıcı Allah azze ve celle ile karşılaşmayı amaçlamasıdır. Ahiret hayatını göz önünde tutmasıdır. Nitekim ayeti kerimelerde "Vemâ nursilul murselîne illâ mubeşşirîne ve munzirîn femen âmana ve eslah felâ havfun aleyhim ve lâ hum biz peygamberleri, müjdeleyiciler ve korkutucular olmaktan başka bir suretle göndermedik. Binaenaleyh kim kalbiyle peygamberlerin getirmiş olduğu hükümlere inanır, özde, sözde ve fiilde onlara uyarak nefsini ıslah ederse, kesinlikle onların üzerine korku yoktur ve üzülmezlerdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Gerçekte Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yaşayanlar üzerinde korku yoktur ve onlar üzülmezler de. Onlar, içinde ebedi kalmak üzere cennet ehlindendirler. Yapmakta olduklarına, eşit nefslerini ıslah etmelerine mukabil buyurmaktadır. Bu uhrevi saadetin yolu dünya hayatıdır. Önceden dediğimiz gibi beden, Nefs ve kalple birlikte ruhun bineğidir, azalar hizmetçidir. Allah Teala, ruhun askeri olan kalbi, memleketin ortasında, baş şehirde yani göğüste, nefsi ise dimada yani memleketin kenar şehrinde iskanlandırmıştır. Dimağın ön tarafında iskanlanan hayali kuvvet, harbde gözetleyici, harbin dışında postacı gibidir. Zahiri duygularla işittiği veya gördüğü her şeyin suretini yapar liman son kısmında iskanlanan hafıza kuvvetine verir. Artık hafıza kuvveti, baise kuvvetiyle kullanır veya kullanmaz. Ve bu minval üzerine bütün azalar hareket eder veya etmez. Hikem-i Atayye'nin şarihi Ebu Abdullah Şeyh Muhammed En-Nifzi diyor ki, Tevhid ve yakinin nuru, kalbin, şek ve şirkin karanlığı ise nefsin askerleridir. Onların arasında daimi bir surette harp devam etmektedir allah Teala bir kuluna yardım etmek dilerse, onun yardımına kalbin askerleri olan tevhid ve yakinin nurunu gönderir. Nefsin askerlerinin yine nefse yardıma koşmalarının yollarını keser. Bir kuluna da gazap edip huzurundan uzaklaşmak murat ederse, bunun aksini yapar. Bundan böyle hali hazırda elem vereceği, istikbalde lezzet vereceği güzel bir işe kalp meyil ettiği, nefste hali hazırda lezzetliği, Çirkin, istikbalde elen verici bir işe meylettiği ve aralarındaki nizah ve vuruşmak başladığı zaman Allah Teala'nın emir ve rahmetinden olan nur kalbin yardımına koşar. Haliyle şeytanın askerlerinden ve vesveselerinden olan zulmet de derhal nefsin yardımına koşar. Ve artık her biri askeriyle diğerinin karşısına dikilir. Eğer Allah Teala'dan hidayetin saadeti geçmiş ise Allah Teala'nın nuruyla kalp saadet yollarına yol bulur nefsin göz dikmiş olduğu peşin lezzetleri değersiz gösterir ve nefsi de hali hazırda olan elemden sonra istikbaldeki lezzetlere davet eder. İstikbalde ümit etmiş olduğu nimetleri göz önüne alarak hali hazırda bir taat yahut da ibadet kendisine elem verse dahi yine o taat ve yahut ibadeti işler. Hayır, eğer allah Teala'dan yine Allah'a sığınırız bir şekavet geçmiş ise kalp nurdan kayar, zulmet, Kalbi istikbaldeki olan menfaatten kör ve haliyle kalpte nefse uyarak hali hazırdaki lezzetle mağrur olur. Artık nefsinin meylettiği şeyle amel eder, şayet işlediği bu amel müstakbelde kendisine elem verse dahi yine de peşin olan lezzeti tercih eder. Ve bir netice kalbin askerleri ruhu allamül uyub olan Allah Teala'nın huzuruna götürür. Kalbi varidat denilen şey de budur. Gerek İmam Raghib ve Gazali'nin ve gerekse Şeyh Muhammed el Nifzi'nin temsil ve ibareleri, inne şeytan ıda semian nidae bi salathe ahali lehu duratun, hatta la yismag sautehu, فإذا سكت رجع فوسوسا. فإذا semian اقامته ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوسا. Gerçekte şeytan namaz için okunan ezanı işittiği zaman Arkasında ses verdiği halde yerinden kaçarak gider, ta ki ezan sesini işitmesin. Müezzin sukut ettiği zaman döner, vesvese yapar. İkamet sesini işittiği zaman yine arkasında ses verdiği halde yerinden kaçarak gider, ta ki müezzinin sesini işitmesin. Müezzin sukut ettiği zaman döner ve vesvese yapar, mealindeki hadis-i şerifin şerh ve izahıdır. Ve bin netice şeytan, masiyeti işlemek tarafından insana gelir. Vesvese yapar, eşit günahların işlenmesi üzerine istek ve arzular verir, masiyeti süslendirir. Şayet ki bir şey yapmazsa bu sefer dinde olmayan herhangi bir ibadete işlemeye sevk eder, yani bid'at işletir. Yine tesir altına almazsa bu sefer abdeste, usulde, namazda vesvese verir. Bunda da muvaffak olmazsa mümin ibadet işlediği takdirde ona gösteriş yaptırır, kendisini kendine beğendirir. Mümin ibadeti terk ettiği ise zaten şeytan maksadına ulaşmıştır. Bu itibarla mümin basiret üzerinde olup hayali telkinlerine aldırış etmemelidir ve zahiri surette şeratin emirlerini yerine getirmelidir. İmam Münavi, Gazali'den naklen diyor ki, şeytanın azığı şehvetlerdir. Kalbi şehvani duygularla meşgul olmayan müminden şeytan mücerred Allah'ın keremiyle uzaklaşır. Nitekim aşırı açlığa yakalanan bir köpek, takip ettiği şahsın nezdinde bir gıda bulmazsa kendiliğinden onu bırakır. Veyahut da kişinin mücerret hoş da deyişiyle şeytan ondan kaçar. Nezdinde bir azık bulunursa hücum eder, kolayca ayrılmaz. Zira şehvani duygular kalbi istila ettiği zaman zikirler kalbin iç merkezine değil kalbin etrafına yerleşir, merkezine ise şeytan oturur. Nefsin hevasından boş ve şeytanın süslü gösterdiği şehvetin duygularından pak olan kalbin içine şeytan girmeye yol bulamadığı için ondan kaçar. Yani zikir zamanında kaçar, zikre ara verildiği zaman yaklaşır. Hadis-i şerifte: İze aradallahu bi abdin hayran feteha lehu qufl kalbihi ve ceal fihi yakiinan ve sidka ve ceal kalbihi va'iyan lima seleke fihi ve ceal kalbihi seliiman ve lisanahu ve مستقيمه وجعل له سميعا وعينه بصيره Allah bir kulunun hayrını murad ettiği zaman kalbinin kilidini kendisine açar kalbinde yakını şüpheyi kabul etmez kesin inancı ve doğruluğu yaratır ve süluk ettiği yolda kalbine kulak asmak kuvvetini yaratır nefsin hevasından ve şeytanın müdahalelerinden kalbini selamete erdirir dilini doğru kılar ahlakını müstakim kılar, kulağını kabul etmek üzere işitici kılar ve gözünü de ibret alıcı görür kılar diye buyuruldu. Binaenaleyh kalbi, nefsin hevasından ve şeytanın hayale çizmiş olduğu suretlerden temizlemenin yolu, güzel bir itikat şartıyla Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine sığınmakla beraber, azaları kendileriyle yapabilecek günahlardan sakındırmaktır. Nitekim, El-Aynani Delilani Cenahani, beridani, rahmetun, dahikun, nefesun, mekrun, meliku, ve alınlanı ve lisanı terjumanı, ve yedani janahani, ve rjldani beridani, ve kibid rıhmet, ve tihal dzhihkun, ve rıet nafesun, ve kulyetani makron, ve kalb melikun. Fııda iki İki göz yol göstericidirler, iki kulak sesleri toplayıp bir araya getiren hunidir. Dil ise tercümandır. İki el kanatlardır ve iki ayak postacılardır. Karaciğer rahmettir. Dalak gülmektir. Akciğer nefestir. İki böbrek aldatmaktır, eşit aldatıcıdır. Kalp ise hükümran bir padişahtır. Padişah yararlı olursa reayası yararlı olur. Padişah fitne fesada düşerse halilere ayası fitne fesada düşer. Diye buyuruldu. İş böyle olunca Kuvveyi i hayaliyyede suretlenen çirkin suretlerin silinmesinin ve kalbin nefs ve şeytanın istilasından kurtulmasının yegane çaresi, riaya mesabesinden olan ağzaları masiyetten alıkoymaktır. Ve nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Erba'un men kune fîhî harramahullâhu teâlâ alennâr ve asamahû şeytan men meleke nefsehû hîne yargabû ve hîne yerhebû ve hîne yeştehî 4- Men künnen fihi neşer Allah-u Teala aleyhi rahmetahu ve cennete. Men ava miskinen ve rahime zdaife ve rafika bil memluki ve enfeka alel valideyn. 4- Dört haslet var. Kimde bulunursa Allah-u Teala onu ateş üzerine haram kılar, eşit uzaklaştırır ve şeytandan onu korur. A- Nefsi masiyeti şiddetle arzulayıp işlemesine azim bağladığı anda b. Masiyeti işlememek sebebiyle sinirleri korku ve telaşe üzüntüye kapıldığı anda c. Şiddetle iştihalandığı anda d. Şiddetle kızdığı anda nefsini dizginleyen kimsedir. Yine dört şey vardır. Kimde bulunursa Allah Teala dünyada rahmetini üzerine yayar ve ahirette onu cennetine sokar. a miskin ve fakirleri barındıran, b. zayıflere merhamette bulunan, c. köle ve işçilerine rifku mülayemet, lütuf ve şefkatle arkadaşlık yapan, d. ebeveyninin üzerine helalden infak eden kimse. Yani, insan iç duygularına döndüğü zaman yemekten, içmekten, işittiği duyduğu şeylerden dört beladan biriyle çarpılır yahut bir anda dört belayla çarpılır. Birincisi, Behime nefsin kabarıp cinsi arzu ve isteklere, şeytanın da nefsi istek ve arzularına, doğrusu cinsi münasebetlere itelemek belası. İkincisi, şeytaniye nefsin hile ve tuzağından maksada ulaşması veya da ulaşmaması halinde masiyetin, istek ve arzularının bedeni ateşe sokmak belası. Üçüncüsü, bütün bu suretlerde diri bir balığın yağ içerisinde kavruluşu gibi nefsin istek ve arzusunda halanma belası. Dördüncüsü, isteğinden onu alıkoyan sebeplere öfkelenmeye çarpılma belasıdır. İşte bu dört halde behimiye, şeytaniye ve sebüiyye nefsinin istek ve arzularını 1- Allah Azze ve Celle'yi tanımak yani marifetullah ile 2- İşin akıbetinin felaketine idrak etmek yani ilimle dizginleyip kalbin idaresi altına alan kimseye Allah Azze ve Celle kuvvet verir, hem onu şeytandan korur hem de kalbinde öyle bir nur verir ki o nur sinir sisteminin ateşlerini söndürür, sükunete erdirir. Ve bütün hayatında insan bu sükunete ulaşması için çalışmaktadır. Bu çalışmakla kalbin mütesir olduğu hayali suretler teker teker silinir, mahvolur.